Merhaba değerli dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, teknik masada Barış Demirel Yeşil Bülten programını, bu haftaki Yeşil Bülten'i bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya konuk etmeye gayret göstereceğiz efendim. Önümüzde çok uzun dakikalarımız yok. 25 dakikamız konuşacakta da önemli konularımız var. Eee hemen vakit kaybetmeden o konulara gireceğim ama kısa bir girişgahıma e, izin verin lütfen. Çünkü biz Yeşil Bülten'de ne yapıyoruz? Doğa için, çevre için, ekoloji için mücadele eden insanların mücadelelerini genelde bu radyoya, bu programa taşıyoruz. Eee bunlar da e, pek çoğu yeni toplumsal hareketler çerçevesinde gelişen Çevre ekoloji mücadeleleri oluyor bazen zaman zaman sanıyorum ki e, ihmal ediyoruz biz başka mücadeleleri de çünkü çevre ekoloji doğa hatta üzerinde yaşadığımız gezegen mevzubahisi olduğunda işini iyi yapan insanlar da e, bu mücadelenin önemli bir parçası oluyorlar zaman zaman e, yine bu doğrultuda bu anlamda bugün ormancılığı konuşacağız ama ne taraftan? ...Türkiye'nin en önemli orman fakültesi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından. Zira e, geçtiğimiz günlerde e, biliyorsunuz e, başbakanlık tarafından meclise sunulan bir e, tasarı var... E, Yüksek Öğretim Kanunu'yla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına diyor. Böyle bir üst başlıkla söylüyor bunu. Bu kanun tasarısı 19 Nisan günü meclise sunuldu. Burada da yapılmak istenen şey bazı üniversitelerin... Yeni kurulacak bazı üniversitelere bağlanması pek çok fakülte pek çok üniversitenin çalışanı hocası öğrencisi bu duruma bu tabloya karşı çıkıyor farklı farklı fakültelerden ama biz bugün dediğim gibi İstanbul Üniversitesi'ni İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni konuşacağız ki tarihi çok eskilere giden resmi olarak 1857 yılında kurulmuş ...Köklü, İstanbul gibi bir ekosistemin, orman ekosisteminin çok nadir noktalarından birinde... ...Bahçeköy'de kurulu bir kampüsü olan bir fakülteden bahsediyoruz. Konuğumuz kim peki hemen onu da tanıtayım sizlere. Profesör Doktor Coşkun Köse, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden... ...aynı zamanda Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Bölgesi, Marmara Şubesi yönetim kurulunda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ediyorum, hoş, hoş buldum Utku Bey... Coşkun evet. hocam şimdi biliyorum çok hararetli de günler bunlar sizler evet. için de çünkü sizin de içinde bulunduğunuz fakülte İbni Sina Üniversitesi adı altında kurulacak yeni bir üniversiteye bağlanmak isteniyor. İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak tabi bu bağlanmanın nasıl olacağı da belki bir tartışma konusu ama öncelikle bize şöyle bir dinleyenlerimize meseleyi eminim kabaca herkes takip etmiştir açık radyo dinleyicileri ama şöyle bir izah eder misiniz? Ne oluyor? Ne ol Yani ne olması planlanıyor Orman Fakültesi? Tabii memnuniyetle. Ee, sizin de bahsettiğiniz üzere 19 Nisan akşamı itibariyle e, birçok üniversitenin e, ikiye ayrılarak 10 e, iki, e, e, tane daha e, bu ayrılan üniversitelerden yeni üniversiteler oluşacağını biz de öğrenmiş bulunduk. Tabii büyük bir Cuma akşamına denk geliyordu. Büyük bir şok içerisinde olduk ve fakültemizin de İstanbul İbn Sina Üniversitesi kapsamında kalacağını öğrenmiş olduk. Bu tabii ki çok büyük bizde üzüntü, şaşkınlık yarattı. Bir üniversite ortamında, bir akademik ortamda daha önce tartışılmadan böyle bir haberden. Gerek dernek olarak, gerek öğretim üyesi olarak öğrenmemiz bize şok etkisi yaptı. Tabii tem öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi bir ciddi bir moral bozukluğu içerisinde buldu. Hocam bulundu. özür diliyorum, bölüyorum. Planlanan şey fakültenin ikiye bölünmesi üniversitenin. Ee, üniversitenin fakülte tek bir tek bir bütün olarak İbn Sina Üniversitesi'ne mi transfer şu şekilde oluyor? İstanbul Üniversitesi çatısı altındaki Orman Fakültesi ile birlikte dış hakimliği Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi'nin bu yeni üniversitedin kapsamı da olacağı. Sadece bu kadar bir bilgi ve sonra tasarıya ulaştık tabii ee, bu dediğim gibi yani yöneticilerimizin bir kısmının dahi tasarıdan haberinin olmadığını şaşkınlıkla o gün akşam öğrendik ve cumartesi sabahı itibariyle Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi olarak ilk bu anlamda tepkimizi veren bir bildiri yayınladık. Belki de bu konuda tüm üniversitelerle ilgili ilk tepkiyi gösteren dernek niteliğinde olmuş olabiliriz. Tabii bunun sonrasında bir İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi dayanışma platformu altında bu işi dert edinen, Sorumluluk kendinde gören tüm birimler örnek veriyorum orman mühendisleri odası İstanbul şubesi var bunun içerisinde eğitim sendikamız var Türk eğitim Sen sendikamız var bunun gibi birçok yapı burada ismini sayamayacağım öğrencilerimiz hocalarımız yani bunun içerisinde kendine dert edinen kesim geldi bir arada ne yapabilirizi herkes kendince bildiriler yayınlayarak Tepkisini verdi çünkü bu tepkinin içerisinde ben tabi burada e, genel olarak bir üniversitenin tüm üniversiteler için söylüyorum bölünmesinin e, tartışılmadan bir akademik camiada akademik camiada eğer bunu yapamıyorsak hangi ortamda yapabiliriz bilinmeden bu şekilde bu şoku atlattıktan sonra tepkimizi veriyoruz ama saydığım şey tabi orman fakültesi özelinde olacaktır çünkü İstanbul Üniversitesi orman fakültesi demek İstanbul Üniversitesi demektir. Orman Fakültesi ne kadar köklüyse yani Türkiye'nin en köklü orman fakültesi siz belirttiniz 1857 tarihinde kurulmuş bir fakülte. En köklü İstanbul Üniversitesi'nin içerisinde bu üniversite reformundan beri bir arada kader birliği etmiş iki kurumdan bahsediyoruz. Yani geleneklerini birbiriyle örtüşmüş, kaynaşmış, tüm birikimlerini birbiriyle paylaşmış ve kampüsümüz uzak olmasına rağmen Bahçeköy'de Sarıyer'de bütün eskiden beri zor şartlarda üniversitesine sahip çıkmış birikimlerini bu üniversite için paylaşmış bir fakülteden bahsediyoruz. Ve tabi burada saydığım biraz önce saydığım birimler içerisinde mühendislik birimi hiç yok. Orman fakültesi haricinde mühendislikler ve fen fakültesi İstanbul Üniversitesi ana çatısı altında kalıyor. Bizim eğitim programımıza baktığınız zaman fen fakültesinden ciddi bir e, öğretim üyesi desteğimiz var. Derslerimizi onlar veriyor temel bilimlerimizi. Mühendislik fakültesinden çok sayıda hocamız kampüsümüze gelip ders veriyor. Ve Biz bir anda e, bunu anlayamadık. Çünkü dediğim gibi mühendislik anlamında tek bir fakülte var bu İbn-i Sina'ya bağlayan diğerlerinin hepsi fen bilimleri anlamında hepsi İstanbul Üniversitesi'nin yapısında kalmış. Bu tabii bir bu ayrışmanın, bu bölünmenin hangi mantıkla ne şekilde yapıldığını hiçbir şekilde hala bugün itibariyle anlayamadık. Bugün ne kadar yapılan çalışmalarda sadece tepki verme şeklinde ve açıkçası sağduyulu birliklere, milletvekillerine partilere ulaşma şeklinde çabalarımız sürdü. Evet peki ee, Coşkun Hocam şimdi çok aslında güzel özetlediniz. Dediniz ki bizim temel bilimler derslerimiz başka fakültelerden gelen hocalar tarafından veriliyor. Hani alıp orman fakültesini İstanbul Üniversitesi'nin dışına çıkardığınızda bu eksikliği gidermenin de en azından mekanizması kurulmuş değil. Yeni kurulacak bir üniversitenin içine sokarsanız böyle orman fakültesini burada temel bilim dersleri açısından bile en basitinden bir eksiklik çıkabilir ortaya diyorsunuz. Zira anladığım kadarıyla hem tebrikler Tepki, gösterdiğiniz tepki hem ulaştığınız insanlar bir sonuçla verdi. Komisyonda, alt komisyonda, mecliste e, görüşüldü değil mi bu konu? Evet, Milli Eğitim Alt Komisyonu'nda tabii çok merakla bekledik. Biz burada görüşülmesini, sağduyunun hakim geleceğine inanıyorduk. Geldi de aslına bakarsanız ulaştığımız tüm partilerin. Çünkü bunu biz Orman Fakültesi'nde yaptığımız gösteride de, Biraz önce saydığım ve birçok Belki burada sayamadığım bir, birimler Tepki gösterirken sivil toplum Kuruluşları burada bir siyasi Ya da bir yaklaşım fark etmişsinizdir Farklı birimlerden insanlar var Çünkü orman fakültesi bir e, Köklü bir Yaklaşımdır gelenektir Kültürdür yani bir anda biz Oturmuş bir kültürü, geleneği, bilgiyi kenarda bıraktığımız zaman çok ciddi bir moral bozukluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi düşünün bugüne kadar beraber inşa ettiğimiz bilgi, kültür, birikimi kenara bırakalım. Aynı zamanda biraz da fiziksel mekanlar, fiziksel ortamlar, sosyal ortamların tamamı bir anlamda İstanbul Üniversitesi dediğimiz yapının içerisinde kalırken size bir gün, ertesi gün deniyor ki işte bu imkanlar, bu tarih, bu kültür, bu birikim hiçbiri yok. Siz yeni bir isimle, tabii ki İbni Sina ismiyle falan bir e, şeyimiz yok, e, fikrimiz ya da bununla ilgili bir itirazımız yok. Ancak yani biz bir anda e, rektörlük binasından e, dediğim gibi teknik, bir e, altyapısı olmayan duruma döndük. Örnek vereyim başka bir bağlantı Orman Fakültemizle ilgili. Bizim Orman Fakültesinin daha önce e, hukuki süreçlerle elde ettiğimiz Orman Fakültesi Uygulama ve Araştırma Ormanı var. Eski adıyla bilezikçi çiftliği olarak bilinen. Biz bunu tabii artık kullanmıyoruz. Çünkü gerçekten burası bizim uygulama ve araştırmamızın yaptığımız, öğrencilerimizi götürdüğümüz, bilimsel çalışmaları yapabildiğimiz bir alan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir alanınız yoksa ciddi bir orman fakültesi olmazsınız. Biz bu şansa sahiptik ama... Bir hukuksal süreç çerçevesinde zamanında bu bizden alınmaya çalışıldı. Ve o zamanki mahkeme şunun için dedi ki evet burası orman fakültesinin uygulama ve araştırması için gereklidir. O nedenle bu burada kalmalıdır denerek İstanbul Üniversitesi'nin e, aidiyetine girdik. Ancak biz bunun uygulama yani orman fakültesi bunu kullanım durumunda. Şimdi bu tasarıyla maalesef. Bu uygulama ve araştırma ormanı da İstanbul Üniversitesi'nde kalıyor ama siz orman fakültesini İstanbul İbni Sina Üniversitesi'ne devrediyorsunuz. Yani ne yapmış oluyorsunuz? Binaları ve fakültenin kendi bahçesi tamam ama uygulama ve araştırma ormanı diğer tarafta kalmış oluyor. Yani bu da büyük bir çelişki. Yani bu tasarıyla ilgili çok fazla çelişkiler var ve bunu anlayamıyoruz. Ama biraz önce bahsettiğiniz gibi biz komisyondaki milletvekillerine ulaştık. Tüm partilere buradan ben bir kere de teşekkür etmek istiyorum. Oy birliğiyle. Tüm bu biraz önceki size söylediğim gerekçeler. Yani mühendislik olmamız, temel bilimler, mühendisliklerle bunlarla çift ana dal, yan dal programlarımızın devam etmesi, ortak bilimsel araştırmalar, patent başvuruları birçok çalışmamızın olması nedeniyle ve de ve de biraz önce söylediğim üzere başka bir fen bilimleri olmayan bir alanda yeni üniversiteye bırakılması nedeniyle ve diğer tüm birazdan belki değinebiliriz gerekçeleri biz Komisyona iletebildik Komisyon bunu haklı gördü Çok sevindik e, Oy birliğiyle e, Orman fakültesi İstanbul Üniversitesi bünyesinde Devam etmeli şeklinde Tasarıda önergelerle değişikliğe gitti Ancak e, duy, Duyumlarımıza göre Öğrendiğimize göre Yök buna itiraz etti Ve Yök'ün itirazı sonrasında Bunun e, eski haliyle Görüşülmeler e, Meclis Genel Kurulu'na kalmış görülüyor. Tabii ciddi bir hayal kırıklığımız var ancak biz tabi bu derdimizi anlatmaya e, komisyon olduğu gibi meclisimize de partilerimize de e, tüm milletvekillerine ulaşmaya çalışacağız. Bu bahsettiğiniz bugün tabii sadece Orman Fakültesi ile ilgili değil mi hocam? Aslında komisyon e, Hasan Ali Yücel ve İşletme Fakültesi için de aynı kararı verdi hı hı. bugün. Yani bu üç fakülte için dediğim gibi yani burada biz genel olarak üniversitelerin bölünerek yeni üniversite oluşturmasına Derneğimiz olarak karşıyız Ancak burada bir eğer böyle bir yapılanmaya gidilecekse bir defa insanların aidiyet duygusu itibariyle bir tarafta İstanbul Üniversitesi ikinci tarafta hiç önemli değil isimle ilgili farklı bir ismi insanların kabul etmesi çok zordu. Komisyon burada da şöyle bir Yaklaşım geliştirdiğini öğrendik İstanbul Üniversitesi Bir İstanbul Üniversitesi 2 gibi Söylendi hatta şöyle söylendi İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi parantez içinde Cerrahpaşa Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunu bu tarz örnekler var. Yani bir anlamda siz geçmişten gelen isminizi koruyabileceksiniz ancak bu tabii birçok biraz önce bahsettiğim sorunları çözmüyor. Yani sizin sosyal ortamınız binalarınız fiziksel imkanlarınız bunları da çözen bir şey değil ama. Ee, aslında komisyon e, bu anlamda madem bölünecekse İstanbul Üniversitesi ismini tüm birimler deva, taşımaya devam etmeli kararı aldı. Ancak tabii yokun e, diğer şeylere itirazıyla bu e, önerge de kabul edilmemiş oldu. O nedenle e, bunlar e, bugün itibariyle meclise gelene kadar çok tartışılacak konular olarak görünüyor. Evet burada Yükseköğretim Kurulu'nun YÖK'ün e, itirazı e, e, şu anki tabloyu belirsiz kılmaya devam ediyor. Yani e, bazı fakültelerin İstanbul Üniversitesi'nden e, çıkarılıp başka bir üniversite İbni Sina Üniversitesi adı altında e, kurulacak bu yeni üniversitenin içine eklenmesi meselesi Orman Fakültesi özelinde düşündüğümüzde ve birkaç Diğer fakülteyle birlikte e, meclis alt komisyonundan geçmedi aslında hatta oy birliğiyle bunu böyle yapmayalım dediler ama yokun itirazı sebebiyle meclis genel kuruluna geldi şimdi bakalım meclis genel kurulundaki e, tablo ne olacak buradaki oy birliği tabi e, altını çizdi Coşkun Köse'de konuğumuz Profesör Doktor Coşkun Köse'de e, oy birliği. ...en azından umut var olmasına... ...devam etme, de umut var... ...hale getiriyor Orman Fakültesi'ni. Ee, Orman Fakültesi'nin itirazı... ...neden İslam Üniversitesi'nin... ...dışına çıkmaması gerektiğine değindik. Son bölümde değindiğiniz bir konunun... ...ben tekrar altını çizeyim size... E, e, ...topu bırakacağım hocam. E, dediniz ki bir fiziksel... ...mekan anlamında da bir belirsizlik... ...sıkıntı var. Yani bir uygulama ormanımız var... ...bizim Orman Fakültesi olarak. Bizim... ...binalarımız e, devrediliyor... i̇bn Sina Üniversitesi'ne ama uygulama ormanımız gelmiyor bizimle birlikte. Kalıyor. İstanbul Üniversitesi'nde kalıyor. E şimdi bir bu sizin eğitim kalitenizi etkileyecek bir durum. iki zaten İstanbul'un kuzeyindeki o ormanlar e, endişe sebebi herkes için. Eminim ormancılar için de öyledir. E, başka endişeleri de beraberinde getiriyor olabilir. E, Tabi bu değişiklik kısmında uygulama ormanını kaybediyor olması orman fakültesinin. Evet. E, Tabi uygulama ormanımızı kaybetmemiz bir de e, bu tür tasarılar doğal olarak e, sivil halk üzerinde Etkilisi olabiliyor Yani dünden beri Bahçaköy'de Birçok esnaf birçok kişi Bana hocam fakülte buradan gidiyormuş Ve benzeri Tabi bize bir ciddi temeli olan Bir bilgi değil bu tür Sorular soruyorlar biz de şaşırıyoruz doğal olarak Yani bu sadece Bahçaköy bilenlerimiz bilir Fakülte köyün de can damarıdır. O nedenle halkla sürekli iç içeyiz öğle yemeklerinde ve benzeri. O nedenle çok yakın ilişkilerimiz var, birçok hocamız bahçe köyde oturuyor. Bu nedenle de aslında bahçe köyde de bir, tepkisel ya da ne olduğu belirsiz bir belirsizlikten kaynaklanan bir sıkıntı da var. Bunu da tabii bu bir temelle dayanan bilgi değil ama sorulduğunu belirtmek isterim. Eğitim kalitesiyle ilgili söylediğiniz şey çok önemli. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ulusal ve uluslararası anlamda kalitesini, eğitim ve araştırma kalitesini sadece kendi köklü birikiminden, iç denetimiyle sağlamış değil. Bunu aynı zamanda eğitimiyle ilgili İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği ve Orman Mühendisliği bölümlerinin lisans programları Müdek Mühendislik Eğitim Öğretim Programları Akred Değerlendirme Akreditasyon Derneğince akredite edilen yani Washington Accord'a üye olan ülkeler içerisinde eş mühendislik eğitimi verdiği belirtilen İstanbul Üniversitesi'nin ilk iki bölümüdür. Yani İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik akreditasyonu alan ilk iki lisans programıdır. Başka bir deyişle. Yani bu anlamda biz İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi olarak e, kampüsümüzde merkeze uzak olmamıza rağmen hem eğitim hem araştırma konusunda da öncüyüz. Örnek vermek gerekirse YÖK'ün kendi yaptırdığı bir QS e, birimine yaptırdığı bir e, değerlendirme var. 2018 yılı değerlendirmesinde İstanbul Üniversitesi ormancılık, eğitim bilimleri, tıp ve eczacılık alanında dünyada ilk 251-300 üniversite arasında yer almasını sağlamıştır orman fakültesi. Ne ile? Yaptığı araştırmalarla. Ne ile? Patent başvurularıyla. Ve biz... Fakültemizde gerçekten şaşkınlıkla da izliyoruz. Çünkü genel olarak yöneticilerimizden de fazla bir e, bu konuda bir bilgilendirme yapılamadı. Yani rektörlük anlamında ve benzeri. Her defasında bize gelindiğinde fakültemize uluslararası yayın bakımından, patentleriniz bakımından, araştırma durumundan çok iyisiniz. E, üniversite üst sıralar taşıyorsunuz. Biraz önce söylediğim. İki tane belge var bir eğitimle ilgili akreditasyon belgesi birisi de araştırmaların dünya çapında 250 bandında olduğumuzu gösteren QS belgesi. Şimdi bunlar hali hazırdayken orman fakültesi tek mühendislik ve tek fen bilimleri olarak diğer tarafta ne şekilde bırakıldığını biz hala anlayabilmiş değiliz ee, bu... Türkiye'nin eğitim kalitesinin uluslararası standartlara yükselmesinin dahi önüne geçebilecek bir müdahale bu diyorsunuz. onu söylemek istiyorum evet. Orman ve orman endüstri mühendislikleri olarak Türkiye'de alanında ilk, İstanbul Üniversitesi'nde de mühendislik akreditasyonunda ilk iki lisans programı diyorum. Evet. Bakın çok önemli. Yani e, biz bunları söylerken köklü üniversiteyiz, gelenekçiyiz, yapıyoruz demiyoruz. Belgelerle de bunu ortaya koyuyoruz. Ama bunu nasıl yapıyoruz? E, orman Fakültesi'nin sahip olduğu e, eşsiz araştırma ormanıyla, e, eşsiz laboratuvar imkanlarıyla, ama aynı zamanda mühendislik fakülteleriyle olan bağlantılarımızla aynı zamanda fem, e, genel olarak temel bilimlerle ilgili fen fakültesi ile olan bağlantılarımız İslam Yani ünlü İstanbul Üniversitesi gibi büyük bir organizasyonun bir parçası olarak yapıyorsunuz diyorsunuz. Evet. Son dört dakikamız hocam. Ee, Ormancılar Derneği Marmara Şubesi olarak yaptığınız açıklamanın son bölümünü okuyayım. Bu değişiklik tüm meslektaşlarımızı, akademisyen ve öğrencilerimizi üzmüştür. Bu nedenden dolayı Türkiye Ormancılar Derneği olarak tüm meslektaşlarımız adına diyoruz ki İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesi'nin bir fakültesi olarak kalmalıdır. Bu son dakika birazcık bize ne yapar Orman e, Fakültesi e, nasıl bir fakültedir burası bize biraz e, bilmeyenler için de belki dinleyen izleyen dinleyenlerimiz için de şöyle bir bize e, özetleyeyim biraz ne oluyor e, tabi bu sürede e, çalışacağım ama ben tarihi birkaç adımla buna cevap vermek istiyorum söylediğiniz sizde 1857 yılında İstanbul Orman Okuluyla açılan bir tarihten başlıyor sonra birçok ismi alarak 1910 yılında Ormancılık eğitimi dünyada da örnek olacak şekilde ziraat ve benzerinden ayrışarak bağımsız hale geldi. Ee, ve 1922 yıl, e, yılından bu yana Bahçeköy'deki kampüsünde e, hizmet ediyor. Halbuki e, daha sonra Ankara ziraat Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne bağlandığında bu da Türkiye'de örneği tektir. Enstitü rektörlük makamıyla yönetilmiş bir üniversite gibi iki yıl yine eğitimini bu süreçte bile İstanbul'da yürütmüştür ve Bahçeköy kampüsündedir. Yani 1900... Ve e, tabii üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi ile Orman Fakültesinin kaderi birleşmiş. Yani e, Türkiye'de veya dünyada bir tabii Türkiye'de şu anda 12 tane orman fakültemiz var ama İstanbul Üniversitesi İlk Karadeniz Teknik'te o zaman Karadeniz Üniversitesi kurulurken de orada Orman Fakültesini kurucu hocaları olarak bizim hocalarımız gitmiş. Uçan profesörler lakabı takılmış. Yani bizim tarihimize bakıldığında ne yaptığımız çok açık. 1982 yılında da Orman Endüstri Mühendisliği. 85 yılında peyzaj mimarlığı bölümlerini bünyesine katmış. Daha sonra da meslek, ormancılık meslek yüksek okulumuzla da ön lisans programlarına devam etmiştir. Yani 160 yılı aşkın bir deneyimle biz buradayız ve dediğim gibi daha da başarılı olmak istiyoruz. Ancak gerek öğrencilerimizin gerek öğretim kadromuzun ve mezunlarımızın mezunlar Burada Türkiye Ormancılar Derneği gibi Türkiye'mizin en eski derneği 1924 yılında kurulmuş. Bu üyelerini son derece üzmüştür bu tasarı. Biz biraz önce siz özetlediniz. Biz daha iyi hizmet vermek istiyoruz ormanlarımızla ilgili. Ormanın özellikle korunması, işletilmesi ve bunlardan endüstriye yararlanacak ürünler dönüştürülmesi ve e, peyzaj mimarlığı açısından şehirciliğimize büyük katkıları olması açısından moral, motivasyonla araştırmalarımızı ve eğitimimizi daha iyi yapmak istiyoruz. Ve bunun için de e, biz üniversitemiz bölünmesin diyoruz ve e, orman fakültesinin yeri İstanbul Üniversitesidir diyoruz, taş yerinde ağırdır diyoruz. Ee, bu imkanı verdiğiniz için de sizlere çok biz, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Coşkun Köse. Çok önemli bir noktayı da belirttiniz. Ee, Karadeniz Üniversitesi'nin dediniz Ormancılık Fakültesi'ne de kurulmasına. 19 1971 örgüzyız. yılında. Yani yeni fakülteler kurulması için desteğe de hazır bu anlamda ve bu bilgi birikimine de sahip e, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ama e, taş yerinde ağırdır. Siz de dediniz. İstanbul Üniversitesi'nin bir parçası kaldığı sürece de güçlü, kuvvetli ve misyonunu da yerine getirebilen bir e, fakülte olacak anlaşılan ben bir de şunu söylemek isterim öncelikle ormanların korunması dediniz ben de şahidim ki pek çok e, hocası e, ormancılık fakültesinin orman fakültesinin İstanbul orman fakültesinin e, korunmayı önceliği alan bir perspektifi e, yakın zamandaki pek çok tartışmalı konuda da e, sergilediler bu anlamda da fakülte alnının akıyla çıktı desek yeridir şu son e, zamanlardan. Çok teşekkür ediyoruz Coşkun Köse. Kat ben çok teşekkür ederim. Evet değerli dinleyenler. 94.9 Açık Radyoda Yeşil Bülteni dinlediniz. Konuğumuz e, Profesör Doktor Coşkun Kösey'de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden aynı zamanda Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Yönetim Kurulundan Ormancılık Orman Fakültesinin e, çıkarılıp İslam Üniversitesi'nden bir başka üniversiteye e, bir başka üniversite içine katılması e, ciddi tartışmalara yol açmış gözüküyor. Tablo netleşmiş değil ama biz bunu gündemimize taşıdık bu hafta. Bir başka Yeşil Ülten'de görüşmek dileğiyle.